Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ya Rabbil alemin Esalatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin Ve ila cemil enbiyeyi vel murselin Ve ila cemil evliyeyi Ve elhamdülillahi ya Rabbil alemin Allah'ın el efalul husnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk hep beraber Rabbimiz'i efalinden Efhalinin, fiillerinin nasıl aşkla, muhabbetle, rahmetle tecelli ettiğine şahit olmaya çalışıyorduk hep beraber. Sıra Allah'ın irteda fiiline gelmişti. Razı oldu, razı olur. Razı olmuştur. Fiiline gelmişti sıra. Allah et-i öyle buyurmuştu. Sizin için bugün dininizi tamamladım, nimetimi kemale erdirdim. Din olarak Allah sizin için İslam'a razı olmuştur. Allah din olarak sadece İslam'dan, kulun Müslüman olmasından, Allah'a teslim olmasından razı olur. Başka bir ayet-i kerimede Allah hiç kimseden, İslam'dan başka din kabul etmez, razı olmaz. Allah razı olur, kimlerden razı olur, hangi hallerden razı olur? Elbette ki razı olunca rızasına göre muamelede bulunur. Razı olduğu, kula olan muamelesiyle razı olmadığı kuruna, muamelesi elbette ki farklı olacak. Öyle buyurdu Allah ayet-i de. <gülüyor> o yarışan, müsabaka eden, öncüler, öncü olan muhacirler, evet. bir de onlara yardım eden Ensardan bir de güzellikle onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Allah onlara cenneti vaat etmiştir. altından ırmaklar akan cennetleri koyacak büyük saadet, büyük kurtuluş budur buyurdu. ağacın altında sana biat edenlerden Allah razı olmuştur. Allah onların gönlündekini bilmiş ve onlardan razı olmuştur. Allah yolunda cihad edenlerden, mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerden Allah razı olmuştur. Bir de göktenice melekler var ki, Onların şefaatleri, yardımları hiçbir işe yaramaz. Ancak Allah'ın izin verip, razı olduğu kulları müstesna buyurdu. Melekler bir de Allah'ın razı olduğu kullarına yardım ediyormuş. Aynı şey kıyamet günü için geçerlidir. O gün hiç kimse konuşamaz. Ancak Rahman'ın izin verdiği sözünden razı olduğu kimseler müstesna. Allah hiç kimseye gaybi açmaz, mutali kılmaz. razı olduğu resulleri müstesna dedi. Allah razı olduğu muamelesi farklıdır. Bir de kur'un razı olması vardır. Razı olması gereken gerekli olanlar vardır. Razı olmaması gerekenler vardır. Allah her neden razıysa kur'un da ondan razı olması lazım. Öyle buyurdu Allah ayet-i de. O savaşa gitmeyip geride kalanlar, dünya hayatına razı mı oldular? Ahireti bırakıp dünya hayatına mı razı oldular? Allah kullarının ahirete razı olmalarını istiyor, dünya hayatına razı olmamalarını istiyor. Razı olmak demek, beğenmek demektir, tercih etmek demektir, sevmek demektir onu kazanmak için çabasını, gayretini, hayatını sarf etmek demektir. Ama ahirete razı olursa, ahiret için bunları yapar. Allah kendisinden razı olmasını ister, onun için öyle buyuruyor. İman edip, salih amel işleyenler için, Allah'a ve Resulüne itaat edenler için, Ebedi hayatını, cenneti kazanmış, gönlü cennet olanlar için öyle buyuruyor. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah, Allah cennete gidenler için öyle buyuruyor. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuştur buyuruyor. Allah razı olur. Kul da razı olur. Kul Allah'tan razı olmazsa Allah da kurundan razı olmaz. Kul ne kadar Allah'tan razıysa Allah da o kadar kurundan razıdır. Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Allah'ın rızasını isteyenler, Rabbim benden razı olsun diyenler ne kadar Allah'ın razı olduğu ameleri işlemeye çalışıyor. Ne kadar Allah'ın dininden, İslam'dan razidir. Ne kadar malıyla, canıyla Allah yolunda cihad edip Allah benden razı olsun diyor. Ne kadar bohacir oluyor, ensar oluyor. Rabbim benden razı olsun diyor. Ne kadar müsabaka ediyor, hayırda yarışıyor. Ne kadar güzel yapmaya, mühsün olmaya, Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirip takva sahibi olmaya çalışıyor. Rabbim benden razı olsun diye. Allah'ın kendisine yaptığı her muameleden, tabi tuttuğu her imtihandan ne kadar razı oluyor. Bu benim için hayırdır, bu benim için Allah'ın rızasını kazanma imkanidir. deyip gereğini yapmaya çalışıyor. Herkesin kendine bakması gerekir. Yoksa elini açıp Ya Rabbi benden razı ol demekle kimse Allah'ın rızasını kazanamaz ve Allah kimseden o şekilde razı olmaz. Eğer rızasını istiyorsak razı olduğu dinine tabi olmamız gerekir. Razı olduğu İslam'da olmamız gerekir. Allah'a Teslim olmamız gerekir. Hiçbir şekilde itiraz etmeyip işittik ve teslim olduk, işittik ve itaat ettik dememiz gerekir ki Rabbimizin rızasını isteyebilelim, rızasına layık olabilelim. Allah her neden razıysa zaten onu beyan etmiştir. İman ederken Allah'tan razı olmak gerekir. Allah'tan razı olmayanlar evet, hiçbir zaman iman edemezler, iman etmiş olmazlar. Allah onların imanını kabul etmez, imanlarından razı olmaz. Çünkü kendini yaratan, kendisini yaratan Rabbinden razı olmamıştır, işini beğenmemiştir, takdirini beğenmemiştir, hükmünü beğenmemiştir, kendisine din olarak gönderdiğini beğenmemiştir vahyettiği ayetlerini, Kur'an'ı, hükmünü beğenmemiştir. Peygamberine tabi olmayı, onu kendisine örnek almayı, onun yürüdüğü yolda, sırat ı müstakimde yürümeyi kabul edememiş, razı olmamıştır. Allah kendisinden nasıl razı olsun? Bir de bunun dışında başka bir kısım insanlar var ki, dini anlamadan dinde dindar olduğunu söyler, İslam'ı anlamadan Müslüman olduğunu söyler, imani anlamadan mümin olduğunu söyler, Kur'an'ı anlamadan Kur'an'a iman ettiğini Kur'an benim kitabımdır der. Resulüne tabi olmadan, onu örnek almadan, benim Peygamberim Allah'ın gönderdiği Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır der. Ama iş tabi olmaya gelince, onun yürüdüğü yolda, sırat ı müstakimde yürümeye gelince, onun iman ettiği gibi iman etmeye gelince sıra, teslim olduğu gibi Allah'a teslim olmaya gelince, onun yaşadığı gibi yaşamaya gelince sıra, onu kabul etmez, edemez, kendine evet, başka yollar arar. Başka örnekler arar. Başkalarını kendine örnek alır. <gülüyor> bu gözünü kapatıp, gönlünü kapatıp, kulağını kapatıp duymuyorum, görmüyorum, anlamıyorum. Bu kadar anladım, bence bu böyledir demektir. Kendi iradesiyle, tercihiyle gözünü kör etmiş, kulağını sağır etmiş, kalbinden de, gönlünden de kendini mahrum bırakmıştır. Onun için her bir kulun kendine bakması gerekir. Allah'tan razı midir, değil midir? Allah'tan ne kadar razıdır? Hangi durumlarda Allah'tan razı oluyor, hangi durumlarda razı olmuyor? Allah öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. İnsanlardan öylesi var ki, tam uçurumun kenarından, yarın kenarından Allah'a kulluk ederler. Allah onlara bir nimet verdiğinde ona sevinirler, razı olurlar. Rabbim bana ikram etti derler. Ama Allah nimeti biraz kısınca ya da nimeti alınca ya da herhangi bir imtihana tabi tutunca Rabbim bana ihanet etti der. Rabbim beni önemsemedi der, beni ciddiye almadı der. Başlar Rabbini hesaba çekmeye, başlar suizanda bulunmaya uçurumun kenarında kolluk yapanlardır bunlar. O anda uçurumdan evet, aşağı düşüyor. Cehennem çukuruna düşüyor. Aynı şekilde yine bu ilerli ayet-i kerimede insana bir sıkıntı verdiğimizde dini sadece Allah'a has kılarak Allah'a teslim olmuş olarak başlar bize dua etmeye. Ondan o sıkıntısını giderince sanki bize hiç dua etmemiş gibi yüz çevirir. Yüz çevirir, şirk koşar. Neden şirk koşuyor? Nasıl şirk koşuyor? O sıkıntısının giderilmesinde Allah sıkıntımı giderdi demez. ''Şöyle yaptım, böyle yaptım, şöyle akıllıydım, şöyle işi biliyordum, şunu şöyle yaptım ya da şunlar şöyle şöyle yaptı, bana yardım etti, sıkıntı giderdi?'' der, Allah'tan yüz çevirmiş olur. Dolayısıyla sebeplere bakıp sebepleri Allah'a şirk koşmuş olur. İnsanın önce Rabbine karşı ciddi olması gerekir. İmanında ciddi olması gerekir, samimi olması gerekir. Allah'ın rızasını istemede samimi olması gerekir. Bunun için gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmaması gerekir ki her harukarda, nerede olursa olsun, kiminle beraber olursa olsun, hangi durum olursa olsun, Rabbim bundan razı midir, değil midir? Şunu şöyle yaparsam Rabbim razı olur mu? Şunu şöyle konuşursam Rabbim razı olur mu? Şunu şöyle düşünürsem Rabbim benden razı olur mu? Benim bu düşüncemden razı olur mu? Gönlümden böyle geçti Rabbim razı olur mu? Demesi gerekir. Onun için Allah öyle buyuruyordu. Allah kullarının gönlünden geçirdiklerini bilir. Göğüslerde gizli olanları bilir. Hiçbir işiniz ondan gizli kalmaz. O gün, kıyamet günü hem yaptıklarınızı hem yapmayıp geride bıraktıklarınızı bir de gönlünüzden geçirdiklerinizi evet, önünüze koyar, size gösteririz. Onun için yaptıklarımızı da yapmayıp geride bıraktıklarımızı da gönlümüzden geçirdiklerimizi de kontrol edip Allah'ın vahyinin ölçüsüne vurup Rabbim bundan razı midir, değil midir dememiz gerekir. Elbette ki bir beşer olarak eksik olur, yanlış olur, evet hata olur, kusur olur. Ama bu hatanın, bu yanlışın, bu kusurun dönül itibariyle yapılmaması gerekir. Rabbi hakkında suizanda bulunmaması gerekir. Rabbinden razı olması gerekir. Eğer Rabbine, Rabbinden razı olmadığı bir hal, bir gönül hali içinde olursa bu durumda Rabbinden rıza bekleyemez. Bilmesi gerekir ki bu Allah'a itirazdır. Bu Allah'ın işini beğenmemektir. Takdirini, emrini, hükmünü beğenmemektir. Allah'ın kendisi için seçtiğini, takdir ettiğini, razı olduğunu beğenmemektir. Öyle buyurmuş ayet-i kerimede. Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Şükrüne razı olur. Neye şükrediyor? Neye şükrediyor ki Allah razı oluyor? Elbette ki Allah'a, Allah'ın her emrine, her takdirine, her işine, her hükmüne, kendisi için razı olduğu her şeye, her ne varsa, kendisi için razı olduğu hayata. Din, hayat demektir. Kim hayatı nasıl yaşıyorsa, hangi gönül haliyle hayatı yaşıyorsa, Hangi amel ile yaşıyorsa, ameleri işleyerek yaşıyorsa, konuşuyorsa, düşünüyorsa, o onun dinidir. Yoksa ben falan dindeyim demek ki kimse o dinde olmuş olmaz. Eğer din Allah'ın dini ise Allah'a teslim olmuşsa, din olarak Allah'ın kendisi için razı olduğu İslami o da seçmiş ve İslam'a razı olmuşsa o zaman Allah'ın dininde olmuş olur. Allah'ın kendisi için razı olduğu din dine razı olmuş olur. Allah'ın rızasını o zaman kazanma imkanı olmuş olur. Ne zaman kazanır. Allah'ın kendisine imkan verdiğinde yani imtihana tabi tuttuğunda o da gereğini yerine getirdiğinde Allah'ın rızasını kazanmış olur. Allah onlardan razı olmuş. Onlar da Allah'tan razı olmuştur. Hitabına mazhar olur. Mutlaka bunun için bir manevi yolculuk gerekir çaba gayret gerekir. Nefsin mertebeleri de öyledir. Nefis raziyeye ermeden kul bütünüyle Allah'tan razı olmuş olmaz. Nefis deyince ruhun üzerindeki kendi oluşturduğumuz, meydana getirdiğimiz evet, perdedir. O perde aradan kalkınca, nefis perdesi aradan kalkınca Allah'ın razı olduğu, Allah'tan razı olan, Rabbine aşık olan ruh tecelli etmiş olur. Kul kendi hakikatine ermiş olur. Ne zaman eriyor? Rıza makamında, raziye, merziye makamında ermiş oluyor. Zaten merziye makamı Allah bütünüyle ondan razı olunca kemale ermiş olur. Safiye mertebesine saf Allah'ın nefrettiği ruh olmuş olur. Onun için ona safiye mertebesi, kamile mertebesi denir. Allah razı olur, bunun için bir yolculuk yapmak gerekir dedik. Bütün peygamberlerle beraber olanlar, bu yolculuğu onlarla beraber yapmışlardır. En kötü halden, halden nefis halinden, yani emare halinden yola çıkıp, nefsini terbiye, teskiye edip, elbette ki bunu Peygamberler yapıyor, kıyamete kadar peygamberler, varisleri yapıyor bunu. Önce kabul ediyor, anlıyor, kabul ediyor, iman ediyor, tercih ediyor. Allah'a iman ediyor, peygambere iman ediyor. Peygamberin getirdiği İslam dinine iman ediyor. Onun için bütün dinler İslam'dır, bütün peygamberler Allah'ın peygamberidir nebileri resulleridir. Bütün kitaplar Allah'ın kitabidir. Dolayısıyla bütün dinler İslam'dır. Allah'a teslim olmakla başlar yolculuğa başlıyor. Allah imtihanlara tabi tuttukça gereğini yapıp yol alıyor. Yavaş yavaş evet o nefis harinden kötülüğü bütün, bütün şiddetiyle, kötülüğü emreden nefsinden kurtulmaya başlıyor. Üzerinden bir perde aralanınca, bu perde manevi perde. Köfrün perdesidir, şirkin perdesidir, nifahın perdesidir, desinder perdesidir. Başlar, kendini, nefsini levme etmeye, levame makamına gelmiştir bu durumda. Yanlışı biliyor. Yanlış yaparken yanlış yaptığını biliyor ve Yanlışını kabul ediyor Yanlışını Allah'a mal etmiyor Yanlış yaptım deyip Tevbe ediyor, istiğfar ediyor, ağlıyor Bir daha yapmayacağım diyor Ama sonra bir daha düşüyor Kendini levme etmeye devam ediyor Yolculuk devam ediyor Onun o Feryadı O pişmanlığı, o üzüntüsü Rabbine Yalvarıp karışı, onu bir daha yukarı çıkarır. Mülhime makamidir bu. Mülhime halidir. Artık güzellikler yaşamaya başlıyor. Allah'a yakınlığı tatmaya başlıyor. Allah'ın sevgisini tatmaya başlıyor. Elbette ki yol yürüdükçe Allah'ın rızası onun için tecelli ediyor. Rıza birden gelmez, yavaş yavaş gelir. Her şey böyledir. Manevi olarak nasıl yavaş yavaş yukarı çıkıyorsa Allah'ın rızası da, sevgisi de, yakınlığı da öyle ilerledikçe, manevi olarak büyüdükçe tecelli ediyor kendisi için. Manevi hallet yaşamaya başlıyor. Artık Ahireti dünyadan daha çok seviyor. Rabbi için her türlü fedakarlığı yapma gücünü almıştır. Aşkla muhabbetle yapıyor. Ama buna, bununla beraber düşüyor, Evet yine kalkıyor, yine kendini levme ediyor. Levame ile o mülhime arasında gidip geliyor, nihayet mülhime halinde duruyor. Bu ona makam olunca, mülhime makamında olmuş oluyor. Bütün bunlar hepsi aynıdır yalnız. Yani nefis bir tanedir, üzerinde perdeler aralandıkça, Rabbine yaklaştıkça, kendi hakikatini tatmaya başlıyor. O da o hali almaya başlıyor. Sonra itminana eriyor. Kalp mutmain olmuştur. Nefis mutmain olmuştur. Artık Allah ile mutmain olmuş. Allah'ın zikriyle mutmain olmuş. Allah'ın zikri, Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle, imanla mutmain olmuş. Allah'ı zikredince, Allah ile olunca, Allah'ın sevgisini kazanacak, rızasını kazanacak bir iş yapınca mutmaindir. Buna beraber, Rabbinden emindir. Onu sevdiğinden emindir. Kendi gönlünde emindir. Rabbini sevdiğinden emindir. Rabbini istediğinden emindir. Rabbinin emrettiğini, sevdiğini, razı olduğunu yapmak istediğinden emindir. Çabasını, gayretini sarf ederken artık gücünün, manevi gücünün nefsine galip geldiğinden emindir. Artık yapabiliyorum diyor, yaparım diyor. Ve yapıyor. Artık ruh galip gelmiştir. Ruhun nuru nefse artık aks etmiştir, tecelli etmiştir, nurlanmıştır. Artık o eski hali, küfür hali, şirk hali, isyan hali, Allah'a itiraz hali, Allah hakkında suizanda bulunma hali artık kalmamıştır. itminam evet. bulmuştur çünkü. Allah'ın rızası ona evet bir daha tecelli ediyor her bir mertebeyi geçerken Allah'ın rızası tecelli ediyor bundan sonra razıya makamı gelir ve kul artık Allah'tan razıdır bütün şiddetiyle rıza yolunda yürür Allah onu rızayla rızasıyla imtihana tabi tutar elbette ki zor ve ağır imtihanlardır bunlar Neyi yaşarsa yaşasın, nasıl bir sıkıntı, nasıl bir imtihan, yaşarsa yaşasın, Rabbim benden razı olsun deyip, Rabbinden yüz çevirmez, başka tarafa dönmez. Ama Allah'ın sevdiği bir kuldur, razı olduğu bir kuldur. Arada bir Allah ikramlarda bulundur ona. Yakınlığını ona tattırır. zorlanınca Allah ona o yakınlığını sevgisini gösterir, "Hurun yanındayım" der, "Seninleyim" der, "Seninleyim yürü" der. O güçle, o kuvvetle elbette ki burayı manevi olarak kulbünü tadar, Rabbinin yakınlığını, kendisiyle beraber olduğunu çadar, yola devam eder. Arada bir evet, şiddetli manevi haller de evet, yaşar. Acaba Rabbim beni bıraktı mı, unuttum mı, ciddiye almadı mı, yoksa boşuna mı çalışıyorum, çaba gayret sarf ediyorum, haline de düşüyor bazen. Evet, Allah hemen ona bir muamelede bulunur, yanındayım, yürü kulum geliyorsun. İşi beceriyorsun, yapıyorsun. Bir muamelede bulunup ona bunu tatırıyor O da bu güçle, bu kuvvetle yola devam eder. Yol aldıkça o Allah'tan razı olur. Allah ondan razı oluyor. Çünkü bunu ispatlamıştır. Her ne olursa olsun, evet, seni seviyorum, seni istiyorum, senin sevgini, rızanı istiyorum yakınlığını istiyorum, der. Araya her ne girerse girsin, ondan vazgeçer. Vazgeçtim, der. Her ne araya girerse vazgeçtim deyip, onu aradan çeker, seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Senin benden razı olmanı istiyorum, der. Ve ben senden razıyım, der. Artık anlamıştır ki, onu seven, Rabbi, onu temizliyor, onu büyütüyor. Onu kendi hakikatine kavuşturmayı diliyor. Aradaki perdelerin kalkmasını dilemiştir. Manevi olarak onu yükseltmeyi, yüceltmeyi dilemiştir. El-Rafi ismiyle onu rafetmeyi dilemiştir. Onun imanına karşılık, teslimiyetine karşılık, takmasına karşılık, güzel yapmaya, çalışmasına karşılık, çabasına, gayretine, feryadına karşılık verdiğini artık tadıyor, biliyor. Ama bununla beraber elbette ki bir beşer olarak nasıl ki her bir peygamber en büyük imtihanlara tabi tutulmuşsa, sıkıntılarla karşı karşıya gelmişse, o da onlara benzer, onlara yakın. Bir denizden bir damla misali de olsa tadar, yaşar. Gücüne göre Allah ona imtihanlar verir. Onu çeker. Kendine çeker. Onu nefsinden evet temizlemek için, kurtarmak için bu imtihanları ona verir. İmtihanlara tabi tutar. Orada anlar ki artık Anlamıştır. O bir şey yapmıyor. Aslında Allah ona sen bir şey yapma demiştir. Ben seni kendime çekerim. İmtihanlara o tabi tutuyor. İmtihanlardan o geçiriyor. O kazandırıyor. Sen sadece sesini yetme diyor. Sen sadece itiraz etme. Sen sadece Rabbim Allah'tır de. ve seni geçiririm buradan. Hangi imtihan olursa olsun sonra bir de bakar ki geçmiş. Allah gerekeni yapmış. Bütün mesele o imtihan esasında Rabbine teslim olup sana itiraz etmiyorum. Ben senin bana yaptığın her muameleden razıyım. Ben senden razıyım demesini istiyor. Evet, istediği tek şey budur. Gönül itibariyle razı olması gerekir. Çünkü gerisini o yapıyor. Onun için öyle söylüyoruz. Kendine davet eden Allah'tır. Kendisine çeken Allah'tır. Kula düşen sadece kendini Rabbine bırakmaktır. Bu teslim olmaktır. Bu Rabbine itiraz etmemektir. Bu Rabbine güvenmektir. Emin olmaktır. Bence bana göre dememektir. Allah'a göre demektir. Sen bilirsin ya Rabbi. Sen böyle mi seviyorsun? Sen böyle mi razı oluyorsun? Ben de senin benim için razı olduğundan razı oluyorum. Raziyim. Benim için sevdiğini ben de seviyorum. Benim sana olan duam senin benim için sevdiğindir, razı olduğundur, takdir ettiğindir. Dememiz gerekir diyenler rıza yolunda yürüyor. Yoksa itiraz etti mi? beğenmedi mi? Neden, niçin? Bu böyle olmasın, şöyle olmasın. Niye bunu böyle yapıyor? Allah niye şöyle mamurede bulunuyor? Niye şunu vermiyor? Niye bunu vermiyor? Niye şunu alıyor? Neden bunu alıyor? Dediğinde ben senden razı değilim. Senin yaptığından razı değilim. Senin ilahlığından razı değilim. Senin bana Rab oluşundan razı değilim demiştir. Senin benim için seçtiğin razı olduğun evet, İslam'a teslim olmaya razı değilim ve teslim olmuyorum demektir. Bu durumda kula düşen nedir? Nefis böyle itiraz edince evet, hemen başını koy secdeye demesi gerekir nefsine. Kime itiraz ediyorsun? Nefsine öyle söylemesi gerekir. Beni yaratan Rabbime isyan etmemi mi istiyorsun? İtiraz etmemi mi istiyorsun? Ondan razı olmamı mı istiyorsun? Allah kuru için gurun şükrüne razidir. iman etmesine razidir. Teslim olmasına razidir. Kendisine karşı takva sahibi, kulluğunu bilmesine razidir. Kendisinden razı olmasına razidir. Onun için hep birbirimize ne diyoruz? Allah razı olsun diyoruz. Belki bunun yerine Allah'tan razı ol demek gerekir. Zaten Allah senden razı olsun demek, önce sen Rabbinden razı ol, Rabbin de senden razı olsun inşallah demektir. Bunun için çaba gayret sarf et demektir. Ben senin için bunu istiyorum, bunu diliyorum demektir. Yoksa sen bir şey yapma, sen Allah'tan razı olma, Allah senden razı olsun. Ya da sen bunu böyle yaptın, Allah senden razı olsun değildir. Bu da onun rızasına sebep olsun, onun rızasına vesile olsun. Sen böyle yaptın ya, sen Allah'ın razı olduğu bir şey yaptın ya, Allah bu işleri evet, sana ikram etsin ve sana bu işleri böyle Allah'ın rızasını gözeterek yapma imkanı versin evet, demektir. Evet, Allah razı olur. Nefis yolculuğunu anlatıyorduk. Allah, kulundan kul ilerledikçe, hem kulunu sever, hem kulundan razı olur. Razıya mertebesinde, rıza mertebesinde kul artık her hâliyle Allah'tan razı olduğunu ispatlamıştır. İspatlar. Allah öyle buyurmuştu Hz. İbrahim için. Rabbi onu bir takım kelimelerle imtihana tabi tuttu. O da hepsinin gereğini yerine getirince seni insanlara imam kalacağım buyurdu. Ağır kelimelerle, ağır imtihanlarla imtihana tabi tutar. Kul, Allah'tan razı olduğunu ortaya koysun diye. O anda melekler ona dua eder. Melekler bazen onun için onun harine bakıp ağlayarak, feryat ederek ona dua eder. Kazansın, bir adım daha kazansın, atsın, kazansın. İmtihanı geçsin, Rıza yolunda evet, biraz daha yol alsın diye bir imtihan geldiğinde, onu kaybettiğinde o imtihan geçmez. Rıza yolunda bu böyledir. O imtihan bir daha gelir. O, o imtihanı geçmeyene kadar o imtihan gelmeye devam eder eğer o imtihanı geçemezse orada kalır çünkü. Onun bütün engelleri geçmesi gerekir. Yani Allah onu nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, onu kazanması gerekir. Orayı geçmesi gerekir. Rabbinden razı olması gerekir. Elbette ki Allah yardım eder. Biraz önce evet, ayetleri ayetlerin mealini söylerken gökten ince melekler var ki onların şefaati hiç kimseye bir fayda vermez. Allah'ın izin verip razı olduğu kulları müstesna. Rıza yolundaki kulları müstesna. Rıza yolundakilere rızayı kazansın diye yardım eder. Razı olanlara razı olduğu için izin verir. Yardım eden, şefaat eden Allah'tır. Onu bir vesileyle yapar. Melekleriyle yapar, kullarıyla yapar. Ya da arada onu sebepsiz, bazen sebepsiz, vesilesiz yapar. Allah'tan razı olmuş kul hiçbir şekilde Allah'tan hiçbir şey isteyemez. Şu da şöyle olsun demez, diyemez. O sadece seyreder. Rabbini seyreder. Rabbinin muamelesini, efalini seyreder. Herhangi bir şekilde, şu da şöyle olsun diye gönlünden bir şey geçiremez. Zahiri olarak Allah her neyi emretmişse, onu yapmaya çalışır, onu yaparken elbette ki Allah'ın emrettiği gibi vesilelere sarılır. Ama Rabbinden başka tarafa dönmez, onun işlerini seyreder, kendi işlerini seyrederken de onun işlerini seyreder. Onun her işini sever ve her işinden muhabbet alır, seyreder, bakalım nasıl yapacak diye sadece seyreder. Dilemeden, emretmeden asla kıpırdayamaz, hiçbir işi yapamaz, hiçbir işe dokunamaz. Zaten gücü buna yetmez. Böyle bir şeye kalkışamaz. Böyle bir fikri, böyle bir düşüncesi zaten olamaz. Çünkü o Allah'ın rızasının içine girmiştir. İşi de onunla yapar. Her işi onunladır. Her ne olursa olsun, sadece onun rızasına bakar, emrettiğine bakar, sevdiğine, razı olduğu şeye bakar. Bütünüyle razı olduğu için, bütünüyle bir de teslim olmuştur. Allah'ın kendisi için razı olduğu, İslam'ı kabul etmiş, Müslüman olmuş, Allah'a teslim olmuştur. Her şeyi, her şeyini, canını kurban etmiş, onun Allah'tan başka hiçbir şeyi de yoktur, sadece Rabbi vardır. Her ne varsa hepsi Rabbinden, onsuz hiçbir şeyi görmez, hiçbir şeyi bilemez, bilmez, istese de bilmez. Her şeyi onunla görür. Hz. Ali Efendimiz'in buyurduğu gibi hiçbir şey yoktur ki ondan önce onunla beraber ondan sonra Rabbimi görmemiş olayım. O hari almış olur Rıza makamındaki. Ayetler tecelli etmiş olur Allah'ın ayetleri. Sadece ayetleri bilmiyor. Ayetleri onda imana dönüşmüştür ahlaka dönüşmüştür, amele dönüşmüştür, canlı Kur'an olmuş, Allah zatıyla, sıfatıyla tecelli etmiştir, el-esma-ül tecelli etmiştir, nefis, bendik, zahiri olarak ruhun nuruyla, Allah'ın nuruyla nurlanmıştır nurdan bir varlık olmuştur. Allah razı olduysa, Allah kendinden razıdır. Kendi güzelliğinden razıdır. Kendi efhalinden razıdır. Kuluna da her neyi takdir etmiş, her neyi emretmişse, kulu için her neyi seviyor, her neden razıysa, o kulun üzerinde olunca, tecelli edince, kul o halde olunca, razı olur, razı olmuştur. Rıza kemale erince, kamile makamı, safiye makamı, saf Allah'ın nefrettiği ruh olmuştur. Aşk olmuş, aşık olmuştur. Aşktan bir varlık olmuştur. O Rabbinden razı olmuş, Rabbi de ondan razı olmuş olur. O Rabbini seviyor, Rabbi onu seviyor. Rıza da karşılıklıdır. Rıza aynı zamanda aşkın, muhabbetin, imanın kemalidir, kemalatidir. Aşk, muhabbet, iman, kemale ermiştir. Dolayısıyla Allah bütünüyle razıya olmuştur. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Kul bu hitabı razıya makamında alır, merziye makamında alır. Bazen itminanda da bölgesi düşer oraya, rıza makamının. O anda o hitabı alır ama rıza makamında değildir. Rıza makamına doğru yol alıyordur. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi Ey itminana ermiş nefis Allah ile Allah'ın zikriyle Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle Allah'ın rızasıyla itminana ermiş mutmain olmuş emin olmuş kul sen Rabbinden Rabbin de senden razı olmuş olarak gir cennetime gir kullarımın arasına buyurur ayet-i Kerime'de İzminan'a erince, artık Allah'ın rızasını kazanmıştır ama kemale ermemiştir. Artık Allah'ın bu davetini, bu hitabını almaya layık olmuştur. Genel olarak İzminan tamamlanınca bu hitabı alır, bazen tamamlanmadan da alıyor bunu. Tamamlanmadan nasıl alıyor? arada bir yukarı çıkıp aşağı iniyor. Yani gönül hali bütünüyle Allah'a karşı rıza halindedir. Rabbinden razidir. Ama bir saat, iki saat sonra aşağı inme durumu vardır. O hali kaybetme durumu vardır. Ondaki aşk, ondaki muhabbet öyle şiddetlenir ki yukarı çıkmıştır. O anda bütünüyle razıdır. Her ne olursa olsun razidir. Ey tabi o anda alır. Sonra o hari yine kaybeder. Ama o hari tattığı için sürekli kendini oraya doğru çeker. Allah nasıl bir imtihana tabi tutarsa tutsun, razı olur. Öyle buyurdu, sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak gir cennetime, gir kullarımın, gir veli kullarımın arasına, gir cennetime, Hangi cennet? Marifetullah cenneti. Allah'ı bilme, tanıma, Allah'ı Allah'a aşık olma, Allah'tan razı olma cenneti. Allah'tan razı olmuştur. Onun razı olmadığı ne olabilir? Onun onun için güzel olmayan ne olabilir? Onun için cennet olmayan ne olabilir? Hiçbir şey. Her şey onun için rıza halidir, razıdır her şeyden. Allah'ın her muamelesinden, her takdirinden, her hükmünden razıdır. Her ne olursa olsun Rabbi ile muhatap olduğunu biliyor. Rabbinin huzurundadır. Rabbinin ef'arına şahit oluyor. El Esma'ul Hüsna'sına şahit oluyor. Allah Orada perdeyi aralayıp ona hitap ediyor. Sen Rabbinden, Rabbin de senden razı olmuş olarak gir cennetime, gir veli kullarımın arasına, benden razı olan kullarımın arasına. Elbette ki bu özel bir muameledir ama her bir kula açık olan bir muameledir. Her kul buna davetlidir. Allah her bir hulü için bunu böyle takdir etmiş, hükmetmiştir, tercih etmiş, razı olmuştur. Ama kula tercih hakkı vermiş, tercih senedir. İstersen benim senin için tercih ettiğimi tercih edersin. İstersen şeytanın senin için tercih ettiğini tercih edersin. İstersen ruhum sana nefh ruhu tercih edersin. Ruhun senin için tercih ettiğini tercih edersin. İstersen o ben dediğin çamurdan meydana gelenin arzusu, arzuları, istekleri, her neyse onları tercih edersin. Tercih senin. İster dünyayı tercih edersin, ister ahireti tercih edersin. İster bedenini tercih edersin. Bedene ait olanları, çamura ait olanları tercih edersin. İster ruhunu tercih eder, gönlünü tercih eder. Allah'ı tercih edersin. Tercih senin. Ben senin için evet, İslam'dan, din olarak İslam'dan razı oldum. Ben senin iman etmeye, im iman etmene razı oldum. Şükretmene razı oldum, hamd etmene razı oldum, kul olmana, abd olmana, bana abd olmana razı oldum. Ve seni bunun için yarattım. Ama tercih senin. Allah kullarına gel diyor, gel. Kul nasıl geleyim ya Rabbi? Dediğinde alacağı cevap nedir? Bana iman et. Bana güven. Benden emin ol. Ben senin Rabbinim. Ben senin ilahınım. Senin خالığın, seni yaratan benim, seven benim. Senin için hayır olanı bilen benim, tercih eden benim. Bu hayra bu güzelliğe, bu şerefe davet eden benim bana iman et. Bundan emin ol. Bunun için yapman gereken şey Rabbine itiraz etmemek. Rabbinden razı olmak. Onun için Allah cennetlik kulları için öyle buyurdu Onlar Allah'tan razidir. Allah da onlardan razidir. Allah onlardan razı olmuştur Onlar da Allah'tan razı olmuştur Allah neden onlardan razı olmuştur Rablerine itiraz etmedikleri için isyan etmedikleri için Rabbine Rablerine şirk koşmadıkları için Rablerine iman ettikleri için, teslim oldukları için, Rabbine karşı sorumluluğunu yerine getirdiği için, "Sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum. Ben sana güveniyorum. Ben senden razıyım." dediği için. İzzraz edince razı olmayınca ne olur? Kimden razı olur? Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi dünya hayatına razı oldular. Ahireti tercih etmediler. Rablerini tercih etmediler. Allah katındaki hayata razı olmadılar. Onu bırakıp dünya hayatına razı oldular. Evet, razı olmak aynı zamanda tercih etmektir neden razı oluyor? Sevdiği için. Onun için yolculuk, aşk yolculuğudur, sevme, muhabbet yolculuğudur. Sevince razı olur. İnsan sevmediği bir şeyden, bir halden razı olabilir mi? Hayır. Onun için tahammül etmek başka bir şey, sabretmek başka bir şeydir, razı olmak başka bir şeydir. Allah'tan razı olmak demek, Allah'ın Birebir muamelesine razı olmaktır. Yani bir sorun sıkıntı yaşar kul sabreder. Sabredince ne olur? Allah sabredenleri sever buyurdu. Rıza'ya yolculuk var orada çünkü. Bir adım ötesinde evet, rıza var. Eğer rıza halinde olursa ne olur? O sevgisi onu rıza haline götürür. Rıza makamına doğru yol aldırır. Razı olursa ne olur? Ona tahammül etmez. Onu sever. Allah'ı sever. Allah'ın muamelesini sever. Sevdiği için razıdır. Razıyım senden ya diyor. Sen güzel yapıyorsun ya diyor. Yoksa bu bana ağır geldi ama ben dayanıyorum. Tahammül ediyorum. Bu rıza değildir. Bu sabırdır. İsyan etmiyorsa bu sabırdır. Ama onun muamelesini seviyorsa bu rızadır. Razı olmuştur. Elbette ki kur nimetleri sever. Nimetlerinden razıdır. Ama nimetler onu rızaya götürmez. Nimetten zaten razıdır. Peygamberlerin tabi olduğu imtihanlara tabi tutulunca onların gösterdiği tavrı gösterince Rıza harını göstermiş olur, razı olma harını göstermiş olur. Önce sabreder, evet, bu sabır ona Allah'ın sevgisini kazandırır. Allah sabredenleri sever, sabredenlerle beraberdir. O sabrından dolayı Allah onu sever, onunla beraber onu yürütür, onu kendine çeker. Onu kendi hakikatine çeker, ona yardım eder. Bu rızayı kazandırır. Evet. Zaten İtminan çizgisini geçince, o kapıdan geçince artık razı olmaya başlamıştır. Rabbim Allah'tır demeye başlamıştır. Ondan başka, başka tarafa dönmediği gibi, ondan başka da evet, hiçbir şey görmez ve göremez. Nasıl görmez ve göremez? Hiç kimsede bir güç, hiç kimsede bir kuvvet göremez. O bilir kimin işi idare ettiğini, ona şahit olmuştur, Allah şahit kılar. İşi nasıl yaptığını, nasıl yürüttüğünü, her bir işinde nasıl evet, yüzlerce, binlerce hikmet olduğunu, bir kula muamele ederken, yüzlerce kulü o kullar nasıl imtihana tabi tuttuğuna şahit olur. Her şey yerli yerindedir. Ne bir eksik ne bir fazladır. Bir fazla olsa da olmaz. Bir eksik olsa da olmaz. Zerre kadar eksik de olsa olmaz. Zerre kadar fazla olsa yine olmaz. Öyle olması gerekir. Artık kul öyle bir perdenin arkasından seyreder ki Rabbinin tecellisini sanki bütün muameleyi sadece kendisine yapıyormuş gibi seyreder. Bu her anda onun mutlaka bir kulluk hali vardır. Bir kulluğunun olması gerekir. Allah ile olunca kul kendisini yaratan Rabbi ile olunca dünya ile ahiret birleşmiş olur artık. Dünyadan midir, ahirette midir? Onun için fark etmiyor. Hem bu tarafta hem öbür taraftadır. İki hali, ikisini beraber yaşar. Daha doğrusu dünya ile ahiret birleşmiştir. Onun için dünya ya da ahiret diye bir şey kalmamıştır. Onun için Allah'ın huzurunda olunca, dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Ayeti tecelli etmiştir. Allah'ın huzurunda Allah'ı dedir. Elbette ki Allah'ın vaat ettiklerinin mutlaka tecelli edeceğini, vaadinin mutlaka gerçekleşeceğini de biliyor. Bununla beraber kul, Allah'ın kendisine nasıl bir muamele yapacağını da evet, bilmez ve bilemez. Her anda bir tecellide, her anda bir şeyinde, buna beraber her tecellisi her muamelesi aşktan olduğu için her an bir aşkta aşk halinde bir muhabbet halindedir. Allah kullarını kendisi için yaratmış kendisine abd olsun diye. Kul Rabbinden razı olmadan kemaliyle abd olmaz. Elbette ki her şeyin bir başı bir sonu vardır, bir başlangıcı, bir kemalati vardır. Allah her bir kula bu imkanı verir ve kendine davet eder Allah'ın davetine icabet edince sırat-ı müstakimde Allah'ın kendisine nimet verdiği kullarla beraber yola girip Rabbine yürümeye, koşmaya başlayınca Allah onu kendine çeker, ikram eder. Her Sebebi her vesileyi yaratır, kul kazansın, kuli kazansın diye, razı olsun, avdo olsun, müttaki olsun, nukharabun olsun, dost olsun, veli olsun diye. Allah bizi, Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın kendisinden razı olması için Allah'tan razı olan kullarından eylesin Allah'ın rızasının kendi rızasından geçtiğini anlayanlardan Rabbin'den razı olmak için nefsine şeytana taviz vermeyenlerden eylesin beni yaratan Rabbimden Razıyım. Her muamelesine, her tecellisine, her imtihanına, her ikramına razıyım diyenlerden eylesin. Rabbim benden razı olsun. Varsın hiç kimse razı olmasın. Varsın herkes düşman olsun. Yeter ki Rabbim benden razı olsun diyen kullarından eylesin. Rabbinin rızasını kazanmak için her şeyini, canını kurban edenlerden eylesin inşallah. Rabbim bizi rızasına erenlerden eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.